Baltık Denizi'nde 377 bin kilometre kare alana yani Almanya büyüklüğünde bir alana yayılmış olan mavi su yosunları tehlike yaratıyor. Denizde oksijen oranının azalmasına neden olan bu durumun aşırı sıcaklar, az rüzgar ve Baltık Denizi'nin besin fazlalığından kaynaklandığı belirtiliyor. Varnemün'de de bulunan Baltık Denizi Araştırma Enstitüsü tarafından verilen bilgiye göre şu anda ağırlıklı olarak Kuzey ve Doğu Baltık Denizi'nin özellikle Finlandiya, İsveç ve Rusya'nın açıklarının mavi su yosunları ile kaplı olduğu biliniyor. Toksik olmaları sebebiyle en başta deniz canlılarının hayatını tehdit eden yosunlar, insanlar üzerinde de cilt kaşınması, ileri safhada da mide-bağırsak enfeksiyonuna neden olabiliyor. Dünyanın yaşadığı en büyük çevresel felaketlerden biri olan Meksika körfezindeki petrol sızıntısı ve onun yarattığı dev sorunlarla boğuşma devam ederken bir petrol faciası haberi de Çin'den geldi. Çin'in meşhur Sarı Deniz'e şu sıralar petrol rengi. Yetkililer bundan 5 gün önce işlek bir Kuzeydoğu limanındaki boru hattının patlaması sonucu oluşan petrol sızıntısının 430 kilometrelik bir alana yayıldığını ve Sarı Deniz'e olan petrol akışı nedeniyle Dalyan yakınlarındaki kumsalların kapatıldığını açıkladı. Sarı Deniz'e ilk günden bu yana yaklaşık 1500 ton petrol sızlığı belirtiliyor. Yaklaşık 400 kilometre alana yayılan petrolü temizleme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri hayatını kaybederken petrol batığına gömülen bir temizlik görevlisi de Greenpeace tarafından kurtarıldı. Greenpeace, ABD ve Çin'de yaşanan trajedilere petrole olan aşırı bağımlılığın yol açtığını belirtiyor. Yaşanan petrol felaketlerini değerlendiren Greenpeace Akdeniz, iklim ve enerji kampanyası sorumlusu Hilal Atıcı, önce Meksika körfezi, şimdi de Sarı Deniz. Petrol bize karanlık yüzünü daha açık gösteremezdi. Petrole bulanmış bu uygarlığı güneş uygarlığına dönüştürmenin zamanı geldi dedi. Benzer kazaların Türkiye'de de yaşanabileceğine işaret eden Atıcı, eğer petrole bağımlılığımızı azaltmak için bir yol haritası çizmezsek, yarın aynı kazalar Türkiye'nin Karadeniz'de açtığı kuyularda ya da boru hatlarında da meydana gelebilir. Zaten şunu iyi gördük, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen kaza yalnızca oranın halkını değil, gezegendeki tüm ekosistemi derinden etkiliyor dedi. Çin petrol felaketinin yanı sıra haftalardır etkili olan aşırı yağışların sebep olduğu sellerle de büyük kayıplar yaşıyor. Yaşanan sel felaketinde şu ana kadar 700 kişi hayatını kaybetti. 347 kişi ise hala kayıp. Milyonlarca kişi bölgeden tahliye edildi. Ülke genelinde etkili olan yoğun yağışlar toprak kaymalarına, elektrik ve telefon hatlarında kesintilere ve tarım alanlarında büyük hasara neden oldu. Yetkililer şiddetli yağışların devam edeceği uyarısında bulunuyor. Balıkesir'in Balya ilçesinde 1920'lerin başında Fransızlar tarafından simli kurşun madenleri işlenmeye başlandı. Fransızlar binlerce ton simli kurşun çıkardıktan sonra 1935 yılında geride 4 milyon ton cüruf bırakarak ülkeyi terk etti. Aradan 75 yıl geçmiş olmasına rağmen madenin ölümcül etkileri doğa ve canlılar üzerinde hala kendisini gösteriyor. Maden yakında otlayan 70 koyun öldü, 85'i ise kısırlaştı. İncelemeler sonucunda hayvanların ölüm nedeninin aşırı kurşun olduğu belirtildi. Bölgedeki meralarda hayvan otlatılması artık yasak. Ancak meranın yanından geçen derede balık ölümleri devam ediyor ve dere manyas barajına dökülüyor. Derenin altında avladıkları balıkları yiyen ve satanlar da bulunuyor. Balık Ezi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Dilek Türker Çakır, Ölen koyunlarda belirlenen kurşun oranının çok yüksek olduğunu ve bunun insan sağlığını da etkileyebileceğini belirtti. Çakır, her ağır metalin insan vücudunda ayrı ayrı yerlerde birikmesi mümkündür. Bazıları beyin zarında, bazıları karaciğerde, böbrek dokusunda birikir. Canlıların bir tek türüne zarar gelmesi diğerlerinin de etkileyeceğinden yapılacak araştırmalar besin zincirindeki tüm canlı gruplarına yönelik olmalıdır. Zincirin en üstündeki insanların en az zarar görmesi ekip çalışması gerektiren iştir. İnsanların dokularında ağır metal bulunan besinlerden uzak durması gerekir, dedi. Tabii ki biz kendimizi düşünürken yaban hayatını ve diğer canlıları da aynı ölçüde düşünmemiz gerekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen 21. yüzyıl için yeni bir enerji politikası ağı raporuna göre geçtiğimiz yıl, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın enerji kapasitesine eklenen yeni elektrik kapasitesinin yarıdan fazlası rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir güçten geldi. Yani artık Avrupa eklediği her şeyin yarısından fazlası rüzgar ve güneş enerjisi. 2009 yılı aynı zamanda sisteme eklenen yeni yeşil enerjinin miktarı konusunda da bir rekor olarak kayda geçti. Bütün bunlar olurken Türkiye ise bu gelişmelere kıyasla hala yerinde sayıyor biz nükleer diye tutturuyoruz. Halbuki güneş ve rüzgarımız olduğu gibi duruyor. Yeşil Ufuklar dergisi yine Ufuk'ta belirdi. Bölgesel Çevre Merkezi Rekin tarafından tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda hazırlanan Yeşil Ufuklar hem Orta ve Doğu Avrupa'da hem de Türkiye'de çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanında önemli güncel konulara, gerçek öykülere ve yaşanan deneyimlere yer veriyor. Yeşil Ufuklar, uzman ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan makaleleri, söyleşileri, analizleriyle ve haberleriyle Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde AB çevre müktesebatına uyum konusunda odaklanan tek ve güvenilir kaynak olma özelliği de taşıyor. Aynı zamanda rekin yani Bölgesel Çevre Merkezi'nin uluslararası yayını olan Green Horizon'ın içeriğinden de yararlanan Yeşil Ufuklar, özgün makalelerinin yanı sıra Green Horizon'dan çevrilen makaleler çevre alanında Orta ve Doğu Avrupa ile birlikte Avrupa Birliği'nde yaşanan son gelişmelere de tarafsız bir yaklaşımla yer veriyor. Türkiye'de çevre paydaşlarının Avrupa Birliği'ndeki çevresel süreçler hakkında bilgilenmesine katkıda bulunuyor. Bütün bunlar için www.yeşilufuklar.info adresine gitmeniz yeterli. Rekke bu çalışması için çevre adına teşekkür ediyoruz. Yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın.